Evet, Kamparmen Dayanışmasından Noray Olgar şu anda telefon attığımızda Az evvel Fronting ödüllerinden bahsederken ismini almış olduğumuz yıldızlar, ışıklar arasında ismini almış olduğumuz Kamparmen Dayanışması'nın bu hafta sonu bir dayanışma konseri var. Evet, açık radyoda defa aslında Kamparmen hakkında yayınlar yapıldı. 6 Mayıs'tan itibaren biliyorsunuz Kamparmen'de nöbet devam ediyor. 6 Mayıs itibariyle yıkım için e, gelen ekipler gönüllüler tarafından durdurulmuş ve o günden e, bu yana da e, bu e, operasyonlardan ardından kurulan Kamp Armen dayanışmasının açtığı yol ve alanda halen bir nevi nöbet yani direniş sürmekte. Bu noktada dayanışma konseri öncesi Norayla bir konuşalım istedik zira 7 Ekim'de de ırkçı son saldırı gerçekleşti Kamp e, Armeni ve bununla ilgili e, hukuki olarak neredeyiz, e, hükümet neler yaptı bunu da sormak istiyoruz e, kendisine. Nurayr e, hoş geldin yayınımıza. Merhaba. E, öncelikle tüm açık radyo çalışanlarını kampanmen dayanışması adına selamlıyorum. E, bildiğiniz üzere dün gece gerçekleştirme randik ödülünde birçok dünyadaki direniş, dayanışma evet. e, ve aktivistlerin yanında kampanyadan dayanışması Nozartonk olarak da ışıklarda yer aldık. Öncelikle Buradan Fransızlar adına teşekkür ediyorum bize bunu e, layık like gördüğü için. Evet. Ve e, bildiğiniz gibi derin bir sürüyor. E, direnişin için e, sürdü aşamada iki kere e, başı saldırılar gerçekleşti. Son saldırıda ne e, ne mutlu ki bir arkadaşımız yaralanmamıştı fakat yüzüncü günkü saldırıda iki arkadaşımız yaralanmıştı. Hı hı. E, fakat buna rağmen direnişimiz sürüyor. E, Süreçleri olmuştu, ne durumda sonuca... belki çok araya girerek özür dileyerek ne, ne durumda evet. olduklarını sorabilir miyim yaralıların en azından? Yaralıların durumu şu anda iyiler. E, hı hı. Zaten e, bir daha olayı olmuştu. Hani e, kolaylıkla da püskürtürdü aslında kampta kalabalık olmamızdan dolayı. Fakat evet. e, ilerleyen günlerde yine e, hem ülke gündeminin e, bu kadar eee faşist olmasıyla HDP binalarının yakılmasıyla hem de Gözde'deki olaylardan dolayı yerellerde bu insanlar tekrar sokağa çıktı ve Tuzla'da tahmin edebileceğimiz gibi kamplar meydana ee, hmm. fakat yine bunu da boşa çıkarttık ve direnişimizi sürdürüyoruz. Evet. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Evet. Soru önergeleri verilmişti. Belki kısa bir not düşelim buraya. En son HDP milletvekili Garopaylan bir soru önergesi verdi. Meclis başkanlığına sordu. Meclis soruşturma, soruşturma olup olmadığını sordu aslında. Herhangi bir soruşturma yapıldı mı dedi. Ve bir saldırılardan bir tanesi de 125. gününe denk gelmişti nöbetin. Tam da 6-7 Eylül olaylarının olduğu güne. Bir tesadüf müdür diye sormuştu. Evet. Garopaylan. bilmiyoruz. Garopay'a bugün içerisinde ulaşmadık ama dayanışmadan sen varsın karşımızda. Bu ne alakalı? Mesela en azından bir soruşturmanın başlatıldığına dair bir bilgiye ya da emare var mı? Artık hani kampın iade edilme sürecinde konuşacağız ama bu da çok hayati gibi durmakta bunu konuşmak. Aynen öyle. Çok hayati bir durum. Hani önümüzdeki saldırıların engellenebilmesi için en azından bir şeyler yapılabilmesi için. Hani 6-7 Eylül'e denk gelmesi tabii ki de bizim açımızdan sürpriz olmadı. Çünkü biliyoruz ki hani devletin bu geleneği bundan 100 yıl önce de böyleydi, 50 yıl sonra da böyle ve de devam ediyor. Ee, soru önergelerinin sonucu da tabii ki de bir e, takipat başlatılmadı. Fakat biz gereken tüm başvuruları hem e, HDP Milletvekili ve Karopaylan olsun hem de bireysi olarak avukatlarla hepsini yerine getirdik. Fakat bir geri dönüş olmalı tabii ki de. Evet aslında soruşturma başlatılması için bir soru önergesine bile gerek yok. Çok basit bir e, düzlem bu. Fakat soru önergesine ihtiyaç duymak bile bir e, noktaya işaret ediyor galiba. Evet peki şimdi Aynen öyle. Evet hafta sonu gerçekleşecek etkinlik çok önemli. Çünkü ortada bir hakikat Hı. var ama bu hakikatin kamuoyun geniş bir şekilde paylaşılması da çok mühim. Bir dayanışma konseri var. Kamp Armen iki nokta üst üste bizim Atlantis'imiz diyorsunuz. Bahseder evet. misin? Dayanışma konserinden biraz. Aynen dayanışma konserimiz 18 Eylül'de saat 8'de Şişlikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Bu saldırılardan sonra Kamp Armen'in iadesinin talebini daha yüksek bir sesle dostlarımızla ...bir daha dile getirmek için, bir daha aykırmak için bu dayanışma konserini gerçekleştireceğiz. Tüm dostlarımızı da konsere bekliyoruz. Davetiyelerini Kent Kültürün Topusundan da alabilirler... ...veya verdiğimiz davetiye et kampalmen.com'dan da alabilirler. Evet, kampalmen.org adresinden de ulaşabilirler. Evet. Evet pek çok müzisyenin desteği olacak bu akşama. Ee, önümüzdeki hı hı. afişten sayayım sonra bir değişiklik olduysa sen bizi düzeltin Orayr. Kardeş Türküler, hı hı. Sayat Nova korusu, Metin ve Kemal Kahraman, Ayşenur Kolivar, hı hı. Hikmet Akçiçek, Artur Bağdasaryen, Womank, Sibil, Lida Köseoğlu ve Bartev garyan sahneye çıkacaklar. Evet bu değerli dostlarımızla birlikte olacağız o gece herkesi de bekliyoruz. Evet, Kamparmen hala iade edilmedi demek için bunu kitlelere duyurmak için Cuma günü saat 8'de. Şeşitli Belediyesi Kent Kültür Merkezi'ne herkesi bekleriz. Hem dayanışmak hem de daha gür ses çıkarmak için. Noray Olgar bizlerle beraberdi Kamparmen dayanışmasından. Teşekkürler, Noray. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür.